Hazırlayan ve sunan buğday ekibi. Merhaba, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Ee, bugün... E... İstanbul'da 20, 25. kez gerçekleştirilen bir festivalden söz edeceğiz. Pek çok dinleyicimiz belki bunu tahmin etmiştir. Evet, Natural Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı Festivali 15-18 Kasım, Perşembe, Pazar günleri arasında Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi'nde 25. kez, Gerçekleştirilecek. 13. yılı bir yıl içerisinde çeşitli defalarda farklı farklı kentlerde ve yerlerde gerçekleştirildiği için 25. kez gerçekleştiriliyor. Festivalin düzenleyicisi, festival AŞ yöneticisi Leyla Doğan. Bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Hoş Leyla bulduk. Hanım. Hoş bulduk. Yine birlikteyiz. Bir evet. yıl geçti. <gülüyor> çok heyecanlı bir programla gerçekten çok dolu dolu programla yine karşılıyoruz festivali ve... Ee, ben yine her zamanki gibi e, klasik soruyla başlamak istiyorum. Buyur. Bu yıl festivalle nasıl hazırlandınız? Geçtiğimiz yıllardan e, bir şekilde yani bir yıl öncesine oranla bir karşılaştırma yapabilir misiniz? E, geçtiğimiz yıla oranla nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Bu seneki hazırlık süreci çok daha e, zorluydu. Öyle mi? Neden? Şimdi biz tabii bu festival üç ayaktan oluşuyor. Hı hı. Bir tanesi sunumlar yani seminerler, e, workshoplar, etkinlikler bir de bizim burada işlenen konular gündelik hayatımıza nasıl yansıyor onu gösteren e, bunları sergileyen firmalarımız var. Katılımcılarımız sergileyen kendi çalışmalarını, ürünlerini, hizmetlerini hı hı. orada tabii bu sene çok daha farklıydı. Ama e, biz Türkler biliyorsunuz son dakikacıyız. <gülüyor> evet. Onu Onun değiştiremedik. Onun son dakika e, fikrini değiştiren veyahut son dakika bizi arayan çok firma çıktı. çıktı. Yani, e, bu festival kendi kendini oluşturuyor desem aslında... E, Öyle bir yapıya oturdu mu artık? Çoktan oturdu. Evet. Aslında ilk baştan böyle bir e, hmm. sezgi almıştık. Böyle bir şeyin <gülüyor> sezgisini almıştık. E, organik bir olay. Yani... E, Hele oturduktan sonra insanlar burada bilgiyi paylaşmak istiyorlar. Kendi birikimlerini de paylaşmak istiyorlar. Bize başvurular çok oluyor. Evet. Tabii ki bizim de özellikle rica ettiğimiz konuşma yapmasını davet ettiğimiz konuşmacılar da oluyor ama Olay kendi kendine oluşuyor diyebilirim. Peki e, bu son dakikacılık sonuçta her zamanki alışkanlığımız ama niye bu yıl bu kadar zor oldu? Herhalde biraz ekonomik nedenlerle. Yüzde neden evet. yüz öyle. öyle. Evet. E, ama ben yine de son derece dolu bir program görüyorum. Hatta geçtiğimiz evet. yıllarla karşılaştığımda, karşılaştırdığımda geçtiğimiz yıllara göre çok daha dolu belki ben her yıl çok dolu bir programla karşılaştığım için psikolojik olarak öyle hissediyorum ama e, hem etkinliklerde hem workshoplarda hem de e, söyleşilerde e, çok yeni konular var. Zaten biz fest şeyden festivalden, natürelden her zaman böyle yeni şeyler öğreniyoruz. Aa gerçekten bir de böyle bir şey varmış diye öğrendiğim bir sürü şey oldu e, festivalden. Çok güzel. E, biraz Hı. programdan bahseder misiniz? E, neler var bu yıl? Şimdi bizim programımızda yeniliklerin e, aslında yeniliklerden ziyade var olan bilgilerin hı hı. E, çağdaş insanın anlayacağı dile dökülerek e, işlendiği e, konular var. Hı hı. Kardinal dediğimiz yani ana temel konular var. İşte homeopatiydi, e, ayurvedaydı, bioenerjiydi bunlar e, çok önemli. Temel konular evet, her sene değişik yıl şekillerde farklı açılardan işleniyor. işleniyor kesinlikle. Hatta belki tekrar tekrar işleniyor değil mi? Çünkü tabii yani, yani çünkü sonu sonsuz bilgiler bunlar Hı -hı. bana sorarsanız tabii. öyle. Ee, onun dışında yeni konular içinde mesela güncel konularda var tabii. Hı -hı. Mesela psikoneroimmunoloji dediğimiz konu yani düşüncelerle davranışlar arasındaki ilişkinin kanıtları çıkmaya başlıyor. Hmm. Bunlar enteresan. Ve bağışıklık sistemiyle e, ve sinir sistemiyle ilgisinin bir şekilde kurulduğu bir evet. sistem bu evet. halde değil mi? Evet, onu Kemal Nuri Özerkan Profesör hmm. anlatacak. Ee, bunun dışında kilo kontrolü, obezite hmm. bu konular, bilinçaltından ilişkileri, hmm. neden insanlar kilo alır, neden vücudumuzun normal doğal halini e, muhafaza etmekte zorlanırız. Bunun bir duygusal bo boyutu var. Bir de tabii çevresel ve yediğimiz içtiğimiz gıdalardaki beslenmeyle katkılar beslenme ile son derece ilgisi var. Ama sadece beslenme ya da yeme alışkanlıklarının düşünsel boyutuyla ilgili ilgili. Kesinlikle öyle. <gülüyor> Uzun yaşamak bu konuyu çok e, kıymetli bir e, hekim... Doktor, doşent, i̇nsan, doktor İnsanın varoluşundan bu yana aslında evet. bir, meydan okuduğu bir konu değil mi bu uzun yaşama ee, meselesi? Çok kıymetli <gülüyor> ve e, dopdolu bir e, insan anlatacak yani bir doktor anlatacak Nezih Hekim anlatacak bu konuyu Hı -hı. E, ve bu konuda yapılan araştırmaların Hı -hı. şaşırtıcı sonuçlarını yani biz işte bazı şeyleri motomot bu böyle olur diye kafamıza evet. yazmış olabiliyoruz ama. Biraz doğru bilinen yanlışlar ne acaba gibi. Evet gibi olacak. onlar da açıklanacak. Hı -hı. Ee, işte doğum ve annelik konusu ee, elle tedavi, manipülasyon çok eski bir şey olmasına rağmen şimdi tabii çok tıbbi anlamda çok önem kazanmış bir şey. Evet. Bursa'dan gelen bir doktorumuz anlatıyor. Ee, yurt dışından gelenler var. Yani mesela benler ve deri kanseri. Hı hı. Ee, bu ...çok kişiyi ilgilendiren bir şey olabilir... ...hani benlerin hangileri zararlıdır... ...ne biliyoruz ya Böyle nezi, şehir doğru... Şehir esnanesi olan konular var... ...benim evet, gerçekten... E, ...bu şeyde... E, ...benler mesela işte ben varsa... ...aman sen bir görün doktora işte... ...acaba kanser misin diye hemen hatırlatılır... E, ...burada bir sürü... E, ...bu konuda açıklayıcı seminer olacak... Evet. E, evet ...en öyle. azından e, yani uzman bir dermatolog... Hmm. ...doktor hmm. E, bu konuyu bize açıklayacak... E, Başka bilmiyorum ben, nelerden bahsediliyoruz. aslında bahsedilir. ilgimi çeken konulardan bir tanesi de e, sınav stresiyle ilgili e, hı hı. bir etkinlikti. E, Sikio, Kulantum, Biofeedback ile çocuklarda sınav başarısı, hı hı. Fark, e, sınav kaygısı ve duygusal özgürleşme teknikleri diye enteresan iki tane e, etkinlik var, e, evet. seminer var. Onun dışında bir de doğa korumayla ilgili de seminerler var benim gördüğüm. WWF evet. Türkiye'den sanırım Pınar, Pınar İman evet. bir tehlike altındaki türlerle ilgili bir sunum yapacak. Hı hı. Yine permakültürle ilgili bir sunum gördüm. O da evet. işte doğa koruma, insan, etkileşim, doğa tasarımı bütün hepsini birleştiren ve aslında direkt doğa koruma ve bu tasarımdaki etik anlayışı bir şekilde anlatacak evet. bildiğim kadarıyla Mustafa Bakır. Ee, ve Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı evet. Güneş'in çok güzel bir <gülüyor> e, semineri var. E, kadınların dünyamızı dönüştürmedeki gücü ve sorumluluğu bu açılış semineri olacak. Buradan da duyurusunu yapmış olalım. Güneş'in aydemir 15 Kasım Perşembe günü zaten başlıyor natürel fuarı 11.30-12.30 e, saatleri arasında... ...bu semineri verecek. Gerçekten de... E... Başlığı... <gülüyor> e, bir çok... konuşma rica ettim evet. Güneş Hanım'dan. Başlığı bana yazdığı an... ...telefona sarılıp <gülüyor> lütfen dedim bu... ...açılış, Açılış semineri olsun. olmalı bu. <gülüyor> yani o kadar önemli... ...ve can alıcı bir konu evet. ki... Evet. E, ...bizim izleyicilerimizin... ...yüzde 60'ı kadındır. Ben hep içimden... ...kadınların çok daha... ...doğayla yakın olduğunu... ...çok daha değişime açık olduğunu... Ve daha e, sağ beyin e, evet. <gülüyor> olduğu için e, <gülüyor> bu konularda hakikaten liderliği alacak olanların anneler, kadınlar evet. olduğuna ee, inanıyorum. Evet, gerçekten de e, belki doğurganlıktan gelen bir şey, kadının kendi doğasındaki e, özelliklerden gelen bir şey olsa gerek. E, kadının dönüştürücü gücü gerçekten çok fazla. E, ve e, son zamanlarda belki siz de bana hak vereceksiniz. Evet. Kendi kültürünü, geleneğini e, koruyarak e, bir şekilde geleceğe e, yönelme konusunda özellikle HES'lere karşı verilen mücadelelerde ya da termik santrallere karşı e, ailesini, evet. toprağını koruma güdüsünün kadınlarda ne kadar güçlü olduğunu e, işte geçtiğimiz yıllarda e, Anadolu'da verilen e, mücadelelerde de çok yakından izledik. Doğru, bir yandan. doğru. doğru. Kadının gözü kara. Evet. Yani <gülüyor> e, canını yakan bir şey olduğu zaman hakikaten gözü kara. Evet gerçekten öyle. E, i̇sterseniz bir müzik arası verelim Tabii. sonra devam edelim. Tabii. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufría por ella Que hasta en su muerte la fue llamando muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertaers de par en par. juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Todavía la espera a que regrese la desdichada. Klasiklerden bir parça dinledik. Cayetano Veloso'nun Kukuruku Paloma yani Güvercin Adımları adlı parçası. 94'te Fina Estampa albümünden bir parçaydı bu. Bayağı eski bir şarkı değil mi? Eskiye e, çocukluğumdan bizi. beri bilirim. Evet. Çok da severim. <gülüyor> çok, çok güzel, güzel bir evet, parçadır. Çok yumuşak giden çok. Evet, dinlendirici bir parça gerçekten. Evet, Natürel Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı Festivali 15-18 Kasım tarihleri arasında Harbiye Askeri Müzey Kültür sitesinde e, yapılacak. E, seminerlerden bahsettik, etkinliklerden biraz bahsettik. E, workshoplar var bir de. E, bu workshoplar e, da neler var? Mesela benim önümdeki şeyde organik e, listede organik yağlar ile aromaterapi Koruyucu meleğinizle buluşma gibi enteresan bir takım farklı konular var. Çok çok farklı var. konular var. Bilinç teknolojisiyle teknolojileriyle dönüşüm var. E, aile morfogenetik alanına e, işleyen şeyler var. E, i̇ş hayatı ile ruhsallığı birleştirmek var. Emotrans ilk defa işlenecek bir konu. E, Nedir bizde. emotrans? Duyguları dönüştürmek. ...tam tercümesi... ...emotional transformation'dan geliyor... Hmm. E, ...duyguları dönüştürme metodu... Hı -hı. E, ...yani böyle öfkeyi... ...işte ne bileyim... ...sevgiye dönüştürmek falan gibi... Bir ...o kadar e, yani mi? bir tek o değil... ...tabii Hı -hı. biriktirdiğiniz, sakladığınız... ...bilinçaltınıza attığınız... Hı -hı. ...duyguların e, neler olduğunu... ...bedende hissederek... ...nerede e, acı veriyor'yu... ...ortaya Hı -hı. çıkararak yapılan bir... E, evet, ...sistem, enteresan. bir metot... Hı -hı. Ee, çok e, farklı farklı şeyler var. Yani bağ Hı -hı. bozumu diye çok enteresan bir. O enteresan e, evet. Bağ bozumu. bağ bozumu. Normal bağ bozumunda bağlar, <gülüyor> ilişkilerdeki bağlar, <gülüyor> bağımlılıkları kastediyor. Hatta e, ilk başlığı bağ bozumu'ydu Meltem Güner e, bunu e, anlatacak. E, bana çok farklı şeyler de çağrıştırabileceğini e, düşündüğüm için acaba Okuduğum zaman yazdığı kısa açıklamayı bir özgürleşmek için bağ bozumu diye bir aydınlatmaya çalıştık Hı -hı. konuyu. Ama Hı -hı. çok güzel ifade etmiş yazısında da katalogda ilgilenenler göreceklerdir. Ee, Lucy Dreaming mesela bu e, enteresan rüya ve uyku için bir duyarlılık programı. Bunu İngiltere'den Charles Morley Hı -hı. E, sunacak. Hı -hı. E, i̇lk defa Merkaba, e, Drumvalo Melchizede'in geliştirdiği Dünyaya tanıttığı, çok eskiden gelen bir e, bilgi olduğu söyleniyor. Benim bu konu hakkında çok kişisel bilgim yok. Hı hı. Ama tabii ki e, festivale giren tüm konuları e, birincisi kataloğu hazırladığım için, ikincisi onların seçilip yerleştirilmesi esnasında bizzat ilgilendiğim evet. için ben de öğreniyorum. Aslında bu yolculuk evet. benim için de çok e, büyük şeyler kazandıran zaten. bir yolculuk oldu gerçekten. Hı hı. Ee, Merkaba aslında bir üst boyuta geçen e, geçişteki araç hı hı. olarak tanımlanıyor çok e, sadeleşmiş ve basit halini söylüyorum belki bu konuyu çok iyi bilenler vardır şu an dinliyordur bizi hı hı. onun için bundan ötesi benim için alık olur <gülüyor> ona, ona girmeyim ama gelin dinleyin iki tane e, eski hocası bu konunun hı hı. ikisi bir geliyor biri Hollandalı Tom De Winter, öteki Kanada'dan gelen Ron Laplace. Hı hı. ikisi de konuya çok hakimler, hakimler dünya hı hı. çapında eğitimler vermiş insanlar. Tavsiye ederim onların dinlenilmesini. Hı hı. İlk defa yaptığımız bir başka konu jonglörlük. Evet, enteresan. Şimdi ee, hakikaten çok hı. enteresan. Yani şimdi çağımızda artık insanları... Bu daha ziyade galiba iş camiasından gelen hmm. çalışmalarda çıktı bu tip şeyler. Mesela ata binmek de bunun içinde. Hmm. Bir grup çalışması yapmakta bunun içinde. Jonglörlük, o lobut dediğimiz veya toplar veya çemberlerle evet. yapılan bir şey. Bir koordinasyon, bir... Kontrol. İnanılmaz bir konsantrasyon. M muazzam. Evet, muazzam. Evet. Ee, çok evet. farklı alanlarda yardımcı olduğunu anlatıyor zaten. Bunun eğitimini de Serdar Güven veriyor. İlk Hı -hı. defa katılıyor da bizim e, festivalimize. Hem yapacak, hem anlatacak hem de gösterecek. Evet başka e, kitap alt... imzaları var hı hı, e, hı. benim burada gördüğüm mesela Vildan Çolak Ataların Gölgesinden Aydınlığa e, doktor eczacı Müge Kasım e, Gizli Beden Süzük Yürek evet e, Hümeyra, Tümay İsteyin olsun Steve Rhodes İngiltere'den The Prophecy of Ra Uruhu and the Human Design System diye bir kitabını imzalayacak. Evet, Steve imzalayacak. Rhodes e, Human Design sistemini iki workshop ve bir seminer olarak anlatacak. Hı -hı. Bu kitabı on yıllık kendi çalışması Human Design e, konusundaki çalışmasına bağlı olarak e, yazmış. Hı -hı. E, hem kitabını imzalayacak hem bu konudaki bilgilerini paylaşacak. Evet. Evet ee, bir de Aero e, Dans diye Aslında birkaç tane dansla ilgili etkinlik var, var. E, Fit spor eğitmenleri bu bir dans Gösterisi mi olacak yoksa Be Bir fitin, workshop şeklinde Biraz workshop şeklinde olacak bir şey Yani bir seminer salonunda yapacağız Hı -hı. bunu Büyük Hı -hı. seminer salonunda ve onun Sahnesinde Hı -hı. yapacağız bir fitin e, spor eğitmenleri e, Hı -hı. gösterim yapacak ama arzu edenler de sahneye onlara e, katılıp ne güzel, hep interaktif birlikte içerik. interaktif evet. kesinlikle. E, Tugay'ı görüyorum hoş oluyor. Tugay Başar'ın da bir Kekeçe çalışması olacak mı? E, <gülüyor> Kekeçe'den ziyade Yolun Kıyısında adlı albümünün e, içerdiği e. konuları ve onun hikayesini anlatacak. Yani hı hı. çok uzun bir e, müzik yolculuğunda hı hı. karşılaştığı, dost olduğu insanlar, eşyalar, müzik aletleri, yerler gibi hı, Evet. Güzel hoş olacak. Evet. O hep zaten büyüler insanları. Evet, Tugay evet. Bey çok e, evet. sevilen bir İnsan. Evet çiçek aranjmanı herkesin ustalaşabileceği bir sanat diye yine enteresan bir konu var. Evet. Biraz meditatif olabilecek e el sanatlarına ilişkin konular da görüyorum ben programda. E, bu çok insanı rahatlatan evet, bir şey. Evet. Taze kesme çiçeklerle yapılan aranjmanlar... <gülüyor> Çok da kadınların da erkeklerin de yani insan olan herkes çiçekten ve onun güzel şekilde teşhir edilmesinden zevk alır. Bunun bu kadar zor olmadığını canan Hanım çok da genç çok cici bir hanım eğitimini de almış İngiltere'de bizlere işte hem anlatacak hem gösterecek. Evet. Gerçekten programın başında da söylediğim gibi dolu dolu bir program Leyla Hanım. 25. kez gerçekleştiriliyor, 25 kez bir festival düzenlemek Türkiye'de bu konuda müthiş bir deneyim ve müthiş bir tecrübe aslında. Bir 13 yıl öncesine dönüp baktığınızda bugün Natürel Fuarını ve natürel fuar, Festivalini pardon Festivalinin konularını ee, konuları konusundaki gelişmeyi nasıl görüyorsunuz? Şimdi gelişmeyi. Çok, çok büyük katkısı var festivalin gerçekten. İnşallah olmuştur. Yok, bu, bu yatsın ama çok gerçek. büyük fark var. Şöyle var biz ilk sene başladığımızda birincisi biz hiçbir şey bilmiyorduk organizatörler olarak. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yani hani yoga işte homeopati şu bu tabi ben uzun yıllar İngiltere'de yaşamıştım. Orada sağlıklı ürünler satan dükkanları görmüştüm. Bu konulara iyi kötü bir kulak misafirliğin vardı ama yani herkes bunları birbirinden ayrı şeyler zannediyordu. Hı hı. Oysa bunlar bir bütünün parçası olduğu çıktı ortaya. Yani bizim bu yola çıkarken amacımız ne nedir? Bu bilgilerin aslı nedir? X konulu, X başlıklı e, konu kimler tarafından öğretilir? E, ne işe yarar? Hayatınıza ne gibi bir değişim veya katkıda bulunur? Gibi. Konular hakkında doğru bilgileri, doğru bu konuların uzmanı kişilerden anlatılması, öğretilmesi ve doğal sağlıklı yaşam konusunun da ülkemizde gündeme gelmesini istedik. Hı hı, yani hı. yola çıkış amacı buydu. Ve ilk başladığımızda her konuşma homeopatiydi konuşmanın başlangıcı. Şimdi homeopatiyi evet. bir saatte ancak bir ön söz olarak Tabii, sunabilirsiniz. Ama böyle böyle biz başladık. Evet, evet. Ondan sonra bugün... Çok farklı boyutlara evet. geldi tabii olay. İnsanlar çok meraklı olanlar, e, gerçekten izleyicilerimiz için de şimdi bize katılımcı olanlar var. Hmm. Yani böyle bir dönüşüm oldu. Çok güzel. Çok. Çok güzel. E, Eğitici bir yana oldu. İnsanların yaşamlarını dönüştürdü demek ki Kesinlikle. Biz başladığımızda, 2000 senesindeki Hı -hı. ilk festivalde doktorlar arasından bu konuda konuşmacı bulmakta zorlandık. Bir avuç Hı -hı. insan vardı. Evet. Çünkü uzak duruyorlardı. Yani Hı -hı. o zamanlar alternatif tıp diye geçiyordu. Tamamlayıcı Hı -hı. tıp değil. Evet. O, sanki bir ayrışma, sanki bir e, aklın yolunu reddeden bir e, gelişim şeklinde algılanma Hı -hı. eğilimi vardı. Bunlar aşıldı. Evet. Evet. Yani bugün e, bakıyorum da hakikaten insanlar daha doğal yaşamaya, e, şehir hayatında kendilerini insan gibi hissetmeye çok... Ihtiyacımız. i̇htiyacımız, hepimizin, hepimizin ihtiyacı var ki. buna. Yoksa tabii. yani stresten hakikaten çok şey <gülüyor> <gülüyor> devam etmek zor. İşte bu tip konularda kendime Hı -hı. nasıl yararlı olabilirim, aklımı kullanarak kendime nasıl iyi davranabilirim, Hı -hı. etrafıma, çevreme ne şekilde sahip çıkabilirim, çoluğuma, çocuğuma nasıl bir gelecek hazırlayabilirim, bunlar... Evet gerçekten bir yol yol gösterici oluyor. Bu bir evet, konularda yani, e, sunduğu bütün da etkinlikler buydu ve zaten. seminerlerle. Ellerinize sağlık. Sağ e, bu sene Facebook'ta yayına başladınız. Ay, gerçekten çok iyi oldu. <gülüyor> evet, e, sosyal medya hepimiz için çok iyi oldu. Evet. Ulaşım konusunda. İsterseniz e, izleyiciler, dinleyicilerimize e, nereden ulaşabilirler? Programma e, bir şekilde ayrıntıları nereden öğrenebilirler? E, saat 11-20 saatleri aç, e, Saat 20 11-20 arasında açık evet. festival. Bu arada onu da buradan duyurmuş olalım. Bizim, Bir adres verebilirseniz. Tabii. Bizim web sitemiz çok basittir adresi. Zaten <gülüyor> şirketimiz adından festivalistanbul.com Bu sitede yani açılış sayfasında zaten Natürel'in linki var. Görecekler. Natürel 2012'ye tıkladıklarında kimler katılıyor, seminerler, workshoplar, etkinlikler hepsi en baştaki butonlardan girilebilir en güncel haliyle var. Facebook'ta Festival Organizasyon olarak kurduk sayfamızı. Hı hı. Orada bu seneki natürelin tüm güncel programın mevcut. Ee, bizi arayabilirler. Ne evet. zaman isterlerse web sitemizde iletişim bilgilerimiz var. Hı hı. Ee, dört gün boyunca Perşembe Pazar 11 arasında... Ee, girişimiz biletlidir kapıdan girişte alınabilir 20 liradır günlük giriş hı hı. Ee, her bir şey, gün boyunca bir gün boyunca tüm seminerler etkinlikler ve fiyat belirtilmeyen workshopların hepsi de buna dahil var Evet Tekrar ellerinize sağlık sağ Leyla Hanım. Sağ Çok teşekkürler. Heyecanla bekliyoruz festivali. Çok teşekkür ederim. 15 Kasım'da ederim. başlıyor. 18 Kasım'a kadar sürecek. Evet her zaman olduğu gibi programımızı sizi %100 ekolojik pazarlara davet ederek kapatmadan önce bu hafta sonu Avrasya koşusu var. Biz buğday ekibi olarak Avrasya koşusunda olacağız. Ama neden Avrasya koşusunda olacağız? Çünkü adım adım oluşumu... Tohum takas kampanyasına destek olmak ve geleceğin sağlıklı tohumlarının ekilmesi ve çoğaltılması için koşuya katılıyor. Biz de onlarla birlikte olacağız, koşacağız. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz ayrıntılar www.yaşasintohumlar.org ya da www.bugday.org adresinden ulaşabilirsiniz ayrıntılara. Evet, %100 ekolojik pazarlar bugün Bakırköy'de, cumartesi günleri, Şişli ve Beylikdüzü'nde pazar günleri Kartal'da kuruluyor. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi hafta sonları, sağlıcakla kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi.